İyi akşamlar. Müzik iki ayrılır. Ben Gülay Özkay. Ben Tanjeren. Bir kere daha Açık Radyo 94.9'da sizlere sadece iyi müzik çalmak ve çaldığımız şeyler üzerine ileri geri konuşmak üzere karşınızdayız. Ben daha çok ileri konuşmak istiyorum. İşte ben de dengelemeye çalışacağım. Ee, müzik iki ayrılırın 63 sıra numaralı programını dinliyorsunuz ve bugünkü konumuz Mahir Ilgaz tarafından hediye olarak belirlenmiş. Yılbaşının hemen arkasından aslında. Bugün doğan çocuklara isimler. Erkek olursa hedi, kız olursa hediye. O da olur. Ee, yılbaşı üstü diye böyle bir konu seçtiğini tahmin ediyorum Biz de hediye nedir, nasıl verilir, ne zaman verilir, uygun hediyeler neler olabilir gibi konularda atıp tutacağız. Evet benim söyleyecek çok şeyim var. Her zaman olduğu gibi. <gülüyor> Her zaman olduğu gibi. Program boyunca e, size bir takım sorular soruyor olacağız. Bu sorulara cevap verirseniz de çok mutlu oluruz. E-mail adresimiz müzikikiyayılır at gmail şimdi, şimdi hediye demişken. Buyurun. Akvaryumculukta. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi e, aslında hediye. Öyle hediye, hediye verilmez. Hediye normalde şöyle düşünülür. E, hediyeyi aldığımız kişinin seveceği, beğeneceği e, veya ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz bir şey olsa... İyi olur diye düşünülür. Ee, ben bu düşünceye kesinlikle karşıyım. Neden? Çünkü hediye almak insanın kendi kendine yaptığı bir şeydir. Ee, Nasıl? Nasıl yani? Yani hediyeyi alırken, hediyeyi alanın mutlu olması önemlidir. Öbür ha, türlü... tes teslim alanın, satın alanın değil. Satın alan Çünkü öbür, öbür türlü olsaydı, Mesela ben sana derdim ki abi ben sana bir hediye alacağım gel parası benden sen bir şeyler seç. Hmm. Dolayısıyla ben öyle bir hediye alacağım ki yani sana verirken ben mutlu olacağım. Ama benim de mutlu olacağım bir şey bu değil mi? Valla yani orası çok önemli değil bence. Ne korkunç bir insanmışsın sen ya. Ya o öbür türlü <gülüyor> hediye almanın sürprizi kalmaz neden o zaman sarıyoruz. Ben sana sorarım. Derim ki abi hangi cd yok sende gider onu alırım. Hayır canım yani o anda listemde olmayabilir ama yine de beni çok mutlu edecek bir şey bulabilirsin. Peki madem ödüyorsun diyorsun? olacak. senin olsun. şu ana kadar bana aldığın doğum günü hediyeleri bu klasmandadır. Seni mutlu etmiş şeyler olabilir. Benim de kesinlikle o an o aralar almayı düşündüğüm veya özlediğim bir şey değildi. Hatta öyle bir şeyi istediğimin bile farkında değilim ama görünce çok mutlu olup. Tamam işte. Ama ben alırken hep mutlu oldum. Yani benim mutlu olmamı hiç düşünmeden aldığını bilmiyoruz O enteresan oldu. E i̇şte bir e, gerçeği de buradan açığa vurmuş olduk. E güzel doğum günüme de yaklaşıyoruz. Bir sonraki doğum günümde tekrar görüşelim. Kriko alacağım tabii ki sana. Tamam krikom var ama. Öyle mi? Ha, arabayla birlikte K veriyorlar. o. <gülüyor> Peki. Şimdi e, birinci şarkımız konumuzla çok örtüşüyor. Çünkü... Sen 40 yaşına geldiğinde kendi kendine bir 40 yaş hediyesi verdin. Evet. Aslında kendini değil sadece kendini mutlu etmek için verdin. Şimdi eh, anlamış işte oluyorum. Şimdi konuşmaya başladık. Peki sonradan senin de hoşuna gitti mi? Vallahi bazı şeyler hoşuma gitti, bazı şeyler hoşuma gitmedi. Hadi bakalım. Bu bahsettiğimiz hediye sevgili dinleyiciler, Tanreren'in 40 isimli albümü. Evet. ...uzun süredir müzikle uğraşan bir adamım... ...benim niye albümüm yok... ...hadi kendime... 40 yaş hediyesi yapayım... ...diye yola çıkılmış... Ee, ...bütün besteler... ...Tancı tarafından... Evet. ...bütün sözler... ...Tancı tarafından... Aşağıya, ...enstrümanların yukarı. birçoğu... ...yine senin tarafından çalınıyor... ...başka enstrümancılar da var... Ee, ...ve her şarkıyı farklı bir solist söylüyor... Evet. ...hiçbirini sen Evet, ...ben şarkı söyleyemediğim ortaya çıkınca... Hı -hı. Ee, çok da tanıdığım iyi solist olduğunu fark edince böyle bir şey yaptım. Ee, buradaki parçanın e, önemi şu. Diğer bütün parçaları albümdeki e, albümü yaparken besledim. Bu parça ama daha e, eski blues kalıplarında bir parçaydı. E, ve albümü işte kaydettikten sonra yavaş yavaş solistler e, stüdyoya gelmeye başladığı zaman ilk olarak Koray Can Demir geldi. Ee, ve ilk ilk olarak da okudum. Ben de albümün ilk parçası olarak bunu koydum. Ee, benim dünyaya bakışım, e, daha doğrusu kendi geçmişime bakışımla ilgili bu parça. Ee, yani şöyle bir dönüp e, hayatın muhasebesini yaptığım zaman aslında iyisiyle kötüsüyle pek de bir şeyi değiştirmek istemediğimi, yine olsa aynı şekilde yaşayacağımı. Düşündüm o zamanlar Hala öyle düşünüyor musun? Ee, şimdi farklı düşünüyorum ee, Üzerinden de 6 yıl geçmiş zaten Evet bu 6 yıl benden çok şey aldı Hadi bakalım O zaman e, yeterince gevezelik ettik İlk şarkıyla ile başlayalım Evet bu, bu parçayı ben e, Açık radyodaki En şık insan seçilen Gözde Kazız'a armağan etmek istiyorum Peki Tanju Eren, Yeniden gelsem dünyaya Müzik Tanju 40 isimli albümünden yeniden gelsem dünyaya dinleyerek bugünkü programımıza başladık. Ya çok güzel şarkı bu. <gülüyor> <gülüyor> Eline sağlık. <gülüyor> Peki o zaman hediye konusuna girelim. Hediye neden verilir? Daha doğrusu Aa, ne zamanlar verilir? Aslında e, bence e, güzel hediye e, maddi yani materyal olarak verilen hediyeler değildir. Ee, ...insan e, sevdiği insanlara e, daha e, ruhani, daha e, duygulara bağlı hediyeler verebilir. Hatta bazen bazı insanlar, bazı insanlar için var oldukları için hediyedirler. Ben hediyeyi bu anlamda e, yorumlamak istiyorum. E, diğeri çünkü e, çok kolay bir şey... Cebinizde biraz para oldu mu birisine bir hediye alabilirsiniz. Hediye, Ve bunu hediye. herkes yapabilir. Hediye yapılabilir. Evet ama e, birisine e, gerçekten bir hediye vermek istiyorsanız. Mesela onun için bir iyilik yapabilirsiniz. Yani öyle görüyorum ki sana geçen doğum günde ellerimle yaptığım araba hiç şey görmemiş. Ne derler ona? Ya orada elinizin teri var efendim. Bir Be dahaki doğum gününde ruhani araba alacağım sanırım Evet. Ruhani araba güzelmiş. <gülüyor> İstediğim yere astral seyahat yapabiliyorum onunla Tabii, değil mi? Aynen. Anlıyorum. Çok yakıyor yalnız. Ee, yok. Bende şey var. Yakıt var. <gülüyor> Peki. Şimdi ee, sırada çok enteresan bir şarkı var. Enteresan olduğu kadar ilginç de. Evet. E, benim Bugün benim getirdiğim şarkılar biraz eski püskü şarkılar. Bu şarkı özellikle 1964 Nefis. yılından The Kings isimli gruptan. Klasik 60'lar rock ve rock roll'un en sıkı temsilcilerinden bir tanesi bana sorarsanız The Kings ve 1964 yılında... Ne tekim soruyorum. Sor bakalım. Öyle mi? Öyle 1964 yılında Kings isimli bir e, albüm çıkarıyorlar Bu albümde de All Day and All of the Night diye müthiş bir şarkı var e, Yeri gelmişken söyleyeyim tam bir araba kullanma şarkısıdır Şarkıyla ilgili verebileceğim bir enteresan not var O da senelerce gitarı e, Jimmy Page'in çaldığının iddia edilmesi Orada burada ama yalan. E, şarkıyla ilgili benim de vereceğim bir not var. buçuktan 9. Güzel. Bu, müzik yarıları standartlarında bayağı yüksek. Son olarak e, beni The Kings'le ve özellikle bu şarkıyla tanıştırdığı için pek sevgili arkadaşım e, Zeynep Güngör'e teşekkür etmek istiyorum ben. Ben de. Peki. O zaman The Kings All Day and All of the Night. be with you in the daytime girl I want to be with you. Kings'dan kısa ama tatlı bir 60'lar klasiği dinledik. Şimdi aklıma şöyle bir şey geldi benim. E, hediye ile ilgili. Aslında hediye almanın bir sorumluluğu yok. Çok fazla. Öyle mi dersin? Yani e, birisine hediye vermenin bir sorumluluğu yok. E, fakat hediye almanın zaman zaman çok acayip sorumlulukları olabilir. Hmm, evet. Atsan atılmaz satsan satılmaz hediyeler gelir bazen. Onlar evet. Çok mesela der. öyle bir... E, eciş bücüş e, heykel alınır ki size e, onu alan kişinin geldiği günlerde bir yerden çıkarıp evin görünür bir yerine koymak zorunda kalırsınız. <gülüyor> ya da gerçekten çok çok iyi bir yalancı olmanız lazım. İşte benim dayım da zaten bu sanatçının koleksiyonunu yapıyordu. Görür görmez bayıldı da işte bu benim olsun diye yalvardı ya kardı. 70 yaşında adamı kıracak değilim ya. Şeklinde e ama e, bu bu yalanların hepsi <gülüyor> bilindiği için e, gelelim akvaryumculuğa. Hayır e, gelmeyelim. E, benim yazılmış en iyi 10 parça arasında se seçtiğim e, ilk onumda yer alan bir UFO parçası var. Ne, ne ilk olmuş kardeşim ya. E, konudaki 200. parçanı dinliyoruz herhalde. E, hatta bu ilk beş. Ha. E, Hadi yüzünü elledik ana. Parçanın adı Belladona, yani Hı -hı. E, güzel kadın. E, albümün ismi de ilginç, No Heavy Petting. Yani e, ön sevişmeyi y abartmayalım. Yavaş ol. Diye çevirecektim ben. Ama. Evet. E, Belladona isimli bir porno yıldız olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyordum ama bakınız. ...hediye konusuyla ne kadar da <gülüyor> <gülüyor> örtüştü. <gülüyor> Tabii öyle de ee, Parça neden bahsediyor? Hı. Ee, tipik bir... E, ...aşk... E, ...terk edilme... ...durumu... E, ...ve fakat... E, ...terk edilen... E, ...kadına... ...diyor ki... E, bu terk etme şeklini, bu nefret etme şeklini, bu sevememe şeklini ne kadar da güzel yapıyorsun. İlginç. Şarkı dinlemeden önce hediye konusuyla ilgili bir şey sormak istiyorum. Hem sana hem dinleyicilerimize. Böylece şarkıyı dinlerken bir yandan mail atabilirler. E, aldığın en eski hediye hatırlıyor musun? E, anne babamdan aldıklarımı kenara koyarsak. Koyma canım niye koyasın? Hatırladığın en eski hediyeyi soruyorum. Ben e, en değer verdiğim hediyeyi... ...en eski ve en değer verdiğim hediyeyi... ...söylemek isterim. E, şimdi değil. Şarkıdan sonra. Ben şimdi söylemek istiyorum. İyi, <gülüyor> <gülüyor> hadi söyle. E, 1900... E, ...düşünmem lazım. 1970... Üç yılında, 72 yılında pardon, e, sınıf arkadaşım, birinci sınıfta, sınıf arkadaşım Sezra Kocacıklıoğlu bana bir tane James Last long play'i hediye etti doğum günümde. Ve ben ilk defa long play'i gördüm hayatımda. Aa dedim bunlar daha büyük ve daha çok çalıyor. <gülüyor> ve ondan sonra long Play almaya başladım. Güzelmiş, erken bu, başlamışsın. Bu benim e, hatırladığım... En eski ve en değer verdiğim hediyelerden biridir. Peki o zaman dinleyicilerimize e, ve birazdan Feryal Kabile'de soralım e, hatırladığınız en eski hediyenizi. O sırada da UFO'dan Belladonna dinleyelim. Müzik UFO'dan Belladonna dinledik. 1976 tarihli No Heavy Petting albümünden. Evet. Güzelmiş. Ee, devam etmek ister misin hediye konusunda? Yoksa direkt sıradaki şarkımıza mı geçeyim? Hediye konusunda söyleyecek çok şey var. Hangi okazyonlarda hediye verilir diye sormuştum ama sen demin başka bir soruya cevap verdin ben onu sormam. Ee, hangi okazyonlarda hediye verilir? Aslında... Bence hediyenin en değerlisi, hediye almanın mecbur olduğu dönemlerde değil, tamamen e, herhangi bir anda alınan hediyedir. Çünkü doğum gününde hediye almak mecburi bir durum. E, bütün dinleyenlerimizin huzurunda seni hediye gıcı ilan ediyorum. E, çünkü... Şimdi hediye almak basit dedin. E, zaten hediyeyi aslında veren taraf için daha önemlidir. Asıl ona sürpriz olması gerekir dedin. Zaten hediyeyi boş ver. Asıl önemli olan ruhani olanlar dedin. E, son olarak okazyonları dediğim. Böylece aslında hayatımızda hediyenin. Yo aslında e, gelmek istediğim nokta baştan beri planlı. Farkındayım. Ben ben yine de e, seni hediye gücü ilan ediyorum ama. Ben bir birisine hediye vermek yerine. Birisine bir şey vermenin e, doğru olduğuna inanıyorum. Biraz açar mısın? Şöyle. E, kimse o e, ve sizin neyinizse e, aranızdaki ilişkiye e, bağlı olarak o insanda olmasını istediğiniz, o insana yakışacağını düşündüğünüz bir şeyi herhangi bir zamanda alıp ona vermek bence en güzeli. Peki, kabul. Ee, bunun için de onun en sevdiği yemeği ona yapmak da var. Ee, o hastanedeyken yanında beklemek de var. Bence hayatta e, gerçek hediyeler bu bunlar. Yoksa ay yılbaşı geldi ben sana bir hediye alayım. Ee, bu, e, bu biraz önce söylediklerimin yanında benim için biraz daha basit kaçıyor. Peki o zaman geçiyorum Sonraki şarkıya Genelde zaten hep böyle yapıyoruz Değil mi? Ee, bugün Çaldığımız ve çalacağımız şarkılar Arasında bu benim en sevdiğim ee, Özellikle son birkaç Gündür de çok aklıma takılmıştı sürekli Dinleyip duruyordum dedim ki Çalayayım götürüp radyoda da çalayım O zaman şimdi The Turtles diye bir Amerikalı rock grubu var Yine 1960'larda aktif olmuş. Aktive olmuş daha doğrusu. Sonra uzun yıllar devam ettiler. E, Howard Callen ve e, Mark Wallman tarafından kuruluyor. E, dönemin hayvan isminden grup yapalım hadi. <gülüyor> şey ne de. The monkeys. E, e, aynen öyle. E, bunlar da the turtles diye çıkıyorlar. Hatta ilk önce... U yerine Y ye ile yazıyorlar. Sırf trendi olduğu için. E, the Birds ve e, The Beatles olduğu gibi bir kasıtlı yazım hatası. Ama bu trendi yazım şeyi tutmuyor. Ve <gülüyor> nizami Turtles olarak devam ediyorlar hayatlarına. E, the Turtles'un... E tabii ki onun okunuşu The Turtles. <gülüyor> i̇şte onlar Tırtıl'ı bilmedikleri için... Öyle bir hataya düşmüşler. Sonra Türkçe bilen birisi gelip düzeltiyor zaten. Ahmet Ertekin. <gülüyor> Büyük ihtimalle. Ee, 1965'te Bob Dylan'ın It Ain't Me Baby'ini coverlıyorlar. Ve e, çok ünlü oluyorlar. Bu kaburla. 1967'de de Happy Together diye bir şarkı yazıyorlar. Büyük hit oluyor bu. Ee, bunu niye anlatıyorum? O şarkıyı çalacağımızdan değil tabii ki. Ee, var, çalacağımız... Şarkının yazılmasına Sebep oluyor Happy Together Şöyle ki White Whale Records diye bir Plak şirketiyle anlaşması var The Turtles'un Ve plak şirketi Happy Together gibi bir parça yazmaları için Müthiş bir baskı yapıyor Artık hepimizin Çok iyi bildiği sebeplerden Bir hit geldi tuttu aynısından bir tane daha yapalım O da tutsun diye olaya doğal olarak Çok ticari bakıyorlar O zaman ben bir soru sormak istiyorum Buyurun en çok hit üretmiş millet hangisidir? Hititler. Buyurun. Teşekkür devam. ederim. Ee, 1968'de The Turtles bir konsept albüm çıkartıyor. Bir dakika tekrar bölmek zorundayım. Aklıma bir şey daha geldi. Sor hadi. Ee, bir deyiş vardır biliyorsunuz. Hit hit'e hit kuyruğuna. Bravo. Devam edeyim mi? Buyurun. 1968'de The Turtles bir konsept albüm çıkartıyor. The Turtles Present, The Battle of the Bands diye. Ee, ve bir yarışmaya girmiş birden fazla grup taklidi yapıyorlar albümde. Farklı farklı Nefis. tarzlarda e, çalarak. Bütün bunlar sırasında White Veil Records yetkilileri de bir, happy, bir happy Together daha yazılması için müthiş baskıya devam ediyorlar. Ee, bu grubun kurucusu Howard Cain'ın sonra bir röportajında diyor ki işte şimdi çalacağımız şarkı ki adı Eleanor. E, ya tamam lanet olsun diye Happy Together'ın bir parodisini yazıyorlar. O şarkıyla dalga geçen Eleanor diye ve şarkının sözleri e, gerçekten yer yer e, saçma sapan işte işte e, o kadar güzelsin ki sana bakmaya doyamıyorum. Ama annem baban Nefret ediyor. Ee, senin gibisi yok e, hakikaten <gülüyor> diye çevirebileceğim. Ee, vay gerçekten harikasın. Ee, beni de çok iyi beceriyorsun. İşte süpersin falan filan gibi sözleri Şimdi var. Şimdi bu, bu Eleanor daha sonra <gülüyor> Beatles'la evleniyor ve Rick bir soyadını alıyor. <gülüyor> o Eleanor zaten. Ee, yalnız şöyle bir problem oluyor. Bunlar Happy Together'ın Sözleri açısından tam zıttı olan bu Eleanor şarkısını yazıyorlar, veriyorlar plak şirketi ne diyorlar ki? Ha <gülüyor> böylece anlayacaklar konuyla nasıl dalga geçtiğimizi ve düşecekler yakamızdan. Gel gelelim plak şirketi şarkıya bayılıyor. Müthiş bir şarkı olduğunu düşünüyor. Şöyle bir hata yapıyorlar çünkü şarkının prodüksiyonu çok iyi. Çok çok iyi. Müthiş vokal aranjmanları var ve onların o dönemde şaka olsun diye yazdığı sözler atladıkları bir şey var. 60'larda var. Gayet gayet kabul edilebilir bir durum. Öyle olunca Eleanor orada hit oluyor. Evet, yani şey düşünürsek bazı şarkı sözleri var. Mesela bir tanesi. ise "Lubab Labab Boom". Little Richard. Ya. Yeah. Yani. Eleanor'daki hiçbir sözün bundan daha saçma <gülüyor> olabileceğini düşünemiyorum ya. Yani. Aynen öyle. Ee, bugün daha radyoya gelirken bu şarkıyı üstü insan Feryal Kabil'e ithaf etmeye karar vermiş olarak yola çıkmıştım zaten. O zaman öyle yapalım. Öyle yapalım diye düşünüyorum. Kararınızdan dönmeyiniz. Dön dönmeyeyim değil mi? Buyurun. Peki. O zaman çok keyifli bir şarkıyla devam ediyoruz programımıza. The Turtles, Eleanor.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 The Turtles'dan Eleanor dinledik. The Turtles Present The Battle of the Bands albümünden. Albümü de e, sırf aynı grubun farklı gruplar gibi davranması tecrübesini e, bir yaşamak için herkese tavsiye ediyoruz. 1968 tarihinde çıkmıştı. Ee, bu, bununla ilgili, yani buna benzeyen bir durum benim hayatımda söz konusu. Nasıl yani? Eee Farklı insanların aynı insanmış gibi davranmaya çalışması. <gülüyor> Dinleyicilerimizin için açacak mısın yoksa sadece ben güleyim ve geçelim mi? Yok bence ben açtım siz için. <gülüyor> Peki. Ee, muse getirmişsiniz. Ee, şimdi. Niye getirdim ben bunu? Niye getirdin? Daha e, ülkede doğru dürüst e, canlı müzik. ...yapılmazken... E, ...bahsettiğiniz ülke Türkiye değil mi? Evet. Tamam. E, 1980'lerin sonu, 90'ların başı... ...yavaş yavaş e, canlı müzik mekanları... ...açıldı. Aa, canlı müzik çalınabiliyormuş. E, insanlar da gidip seyrediyormuş. Derken... E, e, ...başını Volkan Başarı'nın... ...çektiği bir grup... E, ...bir liste hazırladı. Ve bunu çaldı. Yıllarca... E, Gruplar bu listeden parçalar seçerek çaldılar. Yani ondan sonraki 15 yıl boyunca barda çalacak gruplar e, bu 40 parçalık listeden e, cover yaptılar. Zaten bu yüzden bar şarkısı dediğimiz tanım evet. doğdu. Evet. Daha sonra e, artık e, o dönem e, kapandıktan sonra bu sefer de buna benzer başka bir şey oldu. Ee, nereye gitsek gruplar, müzüm bu parçasını çalardı. Hangi bara gitsek, hangi canlı mekana gitsek, e, bu parçayı çalmayan bir cover band yoktu. Yani İstanbul'da özellikle otur e, şeyler akımlar vardı. Bir ara Long Train Running çalmayan grubu dövüyorlar zannediyordum ben. Evet, hala da çalan <gülüyor> var. Hala da çok. Ama e, ben bu parçayı e, önce o gruplardan dinledim. Ee, ve yani sahnede bu parçanın iyi olduğunu düşündüm. Daha sonra da gittim dedim ki kimdir, nedir bu Mews acaba? Ee, kendilerinden dinleyince e, anladım ki vay. Hmm. Ee, dolayısıyla zamanında çok büyük hit olmuş bir parçayı e, bir e, program e, anayasasını delerek getirdim. Yani 11 sene sonra getirdiğin için... İtiraz, et, i̇tiraz etmeyeceğim ee, Bu Bahsettiğimiz albüm Original Symmetry Muse'u Muse yapan albüm ee, Bahsettiğimiz şarkı da Plugin Baby O zaman dinleyelim Plugin Baby Muse'dan Plugin Baby. Evet bu Dinledik. bütün gürültü patırtının sadece 3 kişiyle yapıldığına da inanmak oldukça güç. Bilgisayar. Değil mi? Yok. Sahneye de çalıyorlar <gülüyor> aynı şekilde. Çok can sıkıcı yani. Peki. Şimdi efendim sırada çok enteresan bir... Enteresan olduğu kadar ilginç. Evet. Enteresan olduğu kadar ilginç gerçekten. Bir şarkı var. Eğer İlan etmesem dinleyicilerimiz bu şarkıyı Playlist'te senin Koyduğuna e, emin olabilirler Ama sürpriz Ben getirdim Güzelsiniz ama küstahsınız Çok, çok. E, Şimdi Jackal diye bir Grup var Bakınız hayvan isimli e, Evet Amerikan yine grupları Y ile yazılmış Ve de e, özellikle yanlış yazılmış e, Y harfi Kullanarak bu Jekyll denen grup Amerikalı Bir e, hard rock e, Hatta yer yer Heavy metal grubu 1992'de e, Yine Jekyll adını taşıyan Bir albümle Müzik piyasasına giriyorlar e, Albümden Kısaca bahsetmek lazım Çünkü Temiz ve Pis diye iki versiyonu var e, Albümün Temiz versiyonunda bir şarkı eksik e, Adı She Loves My Cock olan. <Gülüyor> e, Ve de o versiyondaki e, bu küfürlü şarkıları olan albümlerde Amerika'da bir Parental Advisor diye bir etiket evet. vardır ya. E, onun içine de e, terbiyesiz şeyler sıkıştırmayı. Daha, daha doğrusu şöyle e, ima eden şeyler sıkıştırmışlar. Temiz versiyon olduğu için bir etiket var ama başka bir şey yazıyor üzerinde. E, bu grubun bir numaralı adamı Jesse James Dupree diye bir arkadaş. Kendisi bir gitarist. Kendisine özel yapan şey gitarın yanında bir elektrikli testere çalıyor olması. <gülüyor> Nefis. Gerçekten tam benlik. Elektrikli testereyle müzik yapıyor. Birazdan dinleyeceğimiz The Lumberjack şarkıda da şarkının hem girişinde hem de e, ortasında kısa bir e, elektrikli tester'e solo duyacaksınız. Show'unun e, da bir parçası haline getirmiş e, bir custom gitarı var yani altta gitarın sapı hemen üzerinde de e, elektrikli testerinin <gülüyor> oldu. E, hatta sponsoru var. Dodge Hemi tarafından e, yapılmış e, dev ...bir ikinci testeresi var falan filan. Enteresan bir karakter. Ee, bu testereyle ilgili bir... <gülüyor> ...anısı da var. Yeri gelmişken anlatayım. Ee, Amerika'da Bunun filmi de oldu değil mi? Testere çok, bir sürü. Ee, Tom Green Show diye bir talk show var Amerika'da. James Dupree oraya konuk oluyor. Her zamanki gibi yanında testlerisi de var. Tom Green'in de bir özel masası var. Bütün talk show hostlarının da olduğu gibi ama ona özel yapılmış belli ki değer verdiği bir masa. Masanın bir kısmına Jesse James Dupree adını yazıyor. Sonra tamamen doğaçlama birdenbire elektrikli testlerisini çıkartıp masadan o adını yazdığı kısmı kesip alıp Seyircilerden bir tanesine veriyor Tom Green sinirden deliriyor Masası parçalandığı için Çünkü haberi yok Böyle bir şeye izin vermemiş Sonra bir jam session yapılıyor falan ama Programın geri kalanı boyunca Tom Green hem sponsordan masanın parasını Nasıl alabileceği üzerine Hem de bu elektrikli testere e, Sahne şovunun ne kadar aptalca olduğu üzerine e, Atıp tutarak intikamını almaya çalışıyor yayında Ama masa Masa gitmiş bir defa Son olarak şarkıyı çalmadan önce e, rica edilen bir not var iletmem gereken. Hem sevgili dostum hem de programın sıkı dinleyicilerinden bir tanesi olan Onur Eroğlu'za bu şarkıyı ben e, ve grubu tanıtmıştım. E, geçenlerde sohbet ediyorduk. Bu şarkıyı çalacağımı duyunca o zaman yayından da lütfen söyler misin? Bana bu grubu öğrettiğin için çok teşekkür ediyorum sana dedi. Ben de Hiç rica şey ederim dedim değil. ama bunu nedense herkesle paylaşmak istedi. Yani i̇lginç bir kişilik kendisi de. O zaman buyurunuz. Buyuralım. Jackal'ın 1992'de çıkan aynı isimli albümünden The Lumberjack dinliyoruz. Gitar da ve elektrikli testleri de Jesse James Dupree ile. Gerçekten çok saçma gidi. <gülüyor> Aklıma şu geldi. Şimdi elektrikli gitarla çaldığımız zaman elektrikli testere kullanıyorsak eğer akustik gitarda normal testere mi kullanmamız lazım? Tabii unpluggede bildiğin testere çıkmıştır. Evet daha zor olabilir. <gülüyor> <gülüyor> sol atıyorsun o <gülüyor> Evet. Geçelim bir sonraki şarkı. Geçelim madem. Ee, Billy be Idol. Billy Idol çok sevdiğimiz bir karakter. Evet. Gerçek bir e, rock and rollcı. Yani rock and roll ruhunu e, en iyi yansıtan kişiliklerden biri. Ters, e, çirkin, küfürbaz, motosiklete biniyor, e, e, devamlı kavgalara karışıyor. E, rock and roll e, camiası içinde de aslında bir e, nasıl pop e, camiasında uyulması gereken kurallar varsa. Biraydil bunlara da uymuyor. Yani hemen hemen her şeye karşı bir arkadaş. O yüzden de e, hak ettiği yere hiçbir zaman gelmiyor. Olsun. Biz seviyoruz kendisini. Evet, biz seviyoruz. Ee, ben evet. bu parçayla e, bir, bir bir televizyonda klipler izlerken birden Biraydil'ın Speed adlı bir parçasıyla karşılaştım. Ee, bütün albümlerini araştırdım. Zaten bir kısmında bende vardı ve fakat böyle bir şarkı, şey, yok. şarkı yoktu. Meğerse Speed e, filminin soundtrack'inde varmış sadece. Sonradan bir tane de derleme albümü 2008'de evet. çıkan bir derleme albüme de konmuş. E, bir evet. an önce dinleyelim. Ben şarkıyla ilgili en güzel şeyi not olarak düşeyim. Sandro Bulak. Evet. E, bu arada Speed'in de e, hem hız hem de bir uyuşturucu olduğunu hatırlatmakta ona fayda dinleyeyim. var ona göre dinleyiniz tabi sandra bulukta değilsem 94'teki hali onda not düşmek istiyorum evet şu anda sandra batoks <gülüyor> peki hadi dinleyelim <gülüyor> Billy Idol'dan Speed dinledik. 94'te çıkan Speed soundtrack'te e, biraz önce söylediğimiz gibi 2008'de çıkan e, The Very Best Of Billy Idol, Idolize Me. Değil mi? Doğru söylüyorum. Evet. E, bu derleme albümde de bulunuyor. E, bunun arkasından aslında size çalacak müthiş bir şarkımız daha vardı ama... E, her zaman olduğu gibi çenemiz düşmüş ve o şarkıya vakit kalmadı. Önümüzdeki haftaki programa artık. Evet ortada kesmeyelim yazık olmasın. Ee, gerçekten yazık olur çünkü GRP All Star Big Band'ten bir şey dinleyeceğiz. Ee, bilmeyen varsa yani Arthur Sandow'dan e, Lee Return'e işte John Patitucci'den Dave Wakula kadar e, tanıdığımız dev adamların hepsinin olduğu bir Big Band. Hulk Hogan yok. 3 ee, albüm çıkarıyorlar 92, 93 ve 95'te Bu da 95'te çıkan All Blues ee, Albümünden Daha önce bir şarkı çalmıştık Bu arada Cooking at the Continental çalmıştık Birkaç ay önce ee, Önümüzdeki hafta Şey yapacağız Peki. O yüzden e, ilk defa Programı erken pro, pro, bitiriyoruz. Programı erken bitirmek değil, e, jenerikle bitiriyoruz. Genelde son bir parçayla veda ederdik. E olsun. Şimdi hoşçakalın diyeceğiz ve jenerik girecek. Diyeceğiz değil mi? Diyelim mi? E, diyelim artık. Peki, e, Müzik iki Yerler'in 63. bölümünü dinlediniz. Bugün hediyeler hakkında atıp tuttuk. E, Tanju kendisine hediyesiyle programı açıp daha sonra... Benim 1960'lardan en sevdiğim iki şarkıyı, ilk ikiye mutlaka alacağım şarkıları <gülüyor> dinledik. Önümüzdeki hafta 64. bölümde görüşmek üzere. Ben Gürol Askay. Ben Tanju Ören. Hepinize iyi bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Gelip bol. Müzik ikiye ayrılır. Hazırlayan ve sunanlar Güray Oskay, Tanju ve Eren. Allah Allah! Sen <gülüyor> Katkıları için Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz.